Abiler, abiler lütfen telefonları size alalım. Ben çok özür dilerim. Bu arada abim, babam Abi, şöyle biraz yanaşan Abime değil mi ya? Abim'e de varsayın Abiler, Rica etsek, testi Çok iyi olur. Abiler, selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Beşinci sınıfta bir kız sevmiştim, İsmini tahtaya yazdım, hoca içeri girdi bunlar mı konuşuyor dedi kızı dövdü. <gülüyor> Şu kardeşinizin ilk haram aşk hikayesi böyle başladı abi. Belki bir Neşet Artaş değildik ama Miraç abi biz de cahildik ve dünyanın rengine kaldık. <gülüyor> Söyleyeyim mi? <gülüyor> Başka bir tane daha haram aşk hikayem var. Bunda başrol ben değilim. Ben kurgudayım burada. Bir gün lisedeyim Miraç abi. Elimde de kolonya var. Niye bilmiyorum hala. <gülüyor> Elimde böyle kolonya lisede geziyorum yani. Ne yapıyorsam kolonyayla. <gülüyor> abi iki tane sevgili vardı. Böyle hiç birbirlerinden ayrılmayan tipler olur ya. Güne sen iyi misin? <gülüyor> i̇ki tane vardı. Burcu ile İsmail diyeyim Miraç abi. Hiç unutamadığım bir hatıram. Ama çok kıskanç kız yani. Böyle şey diyor böyle. Aşkın düğünümüzde çok kız olursan gelmesem mi diyen bir tip. Yani öyle. O kadar kıskanç. <gülüyor> o kadar. Böyle. Daha sonra abi koridorda karşılaştık biz bu Burcu'yla. Lise 1 mi lise iklimi hatırlamıyorum. Karşılaştık bana bir şey anlatıyor. Neyle ilgili hatırlamıyorum. Ben gayri irade Konya'yı sıktığımı hatırlıyorum. <gülüyor> Çat diye kızın gözüne girdi. Nasıl yanıyor biliyor musun Yangın Yandığı yeri. Bağır bağır. Bunun seyredeceği geldi Hisma. Koştu koştu geldi. Ya dedi Burcu ne oldu dedi. ''Sana ne, ne olacak?'' dedi. ''Ya ben ne yaptım şimdi?'' dedi. ''Kesin senin parman vardır.'' dedi. ''Ya şimdi de mi kavga çıkarıyorsun?'' dedi. ''Ya zaten hep sen kavga çıkarıyorsun.'' dedi. ''Bu iş böyle gitmez.'' dedi. ''Evet gitmez.'' dedi. Aynadılar. Biz de alkol kullanıyoruz ama hayırda kullanıyoruz. Bunlar ayrıldı abi. Yani böyle garip bir haram aşk hikayem var hakikaten. Birini 5. sınıfta ben yaşadım. Ocağın tokat çekmesiyle bitti. Ötegene de lisede böyle müşahede ettim. Şimdi bu haram aşkların temelinde abi şöyle bir problem var. Bugün haram olarak neyi seviyorsak, neyi seviyorsak. Yani burada şimdi dinleyici gibi duruyorsunuz böyle de. Burada sizin de maceralarınızı ben biliyorum yani. Şimdi anlatmayım Böyle sadece kızları demiyorum. Yani erkekle de demiyorum yani. İnşallah böyle bir şey yoktur. Öyle bir şey varsa hiç komik değil çünkü. Yani <gülüyor> <gülüyor> Sizlerin de, de maceralarını biliyorum. Böyle dinleyici gibi durmayın. Meseleyi üstünüze alın Bizim haram olarak yani Allah'ın rızası olmadan sevdiğimiz ne varsa kızı, erkek faslına geçiyorum, arabası, eşyası ne varsa bunların her birinde şöyle bir problem var Ali abi Bizde sonsuz bir sevme kabiliyeti var abi Sonsuz Bizi sapıttıran bu oluyor zaten Neden sapıttırıyor? Normalde cennete adım attıracak bir istidad, sonsuz sevme kabiliyeti Ama sonsuz sevme kabiliyetinin nasıl kullanacağını bahseden kullanma kılavuzu Kur'an-ı Kerim hangi konjüktürlerde nasıl kullanılmasını gösteren rehber Hz. Muhammed Aleyhisselam ama biz o ikisini takip etmediğimizden dolayı bu sonsuz sevme kabiliyeti bizi çıldırtıyor Yunus Neden? Sonsuz sevmeyi sürekli yanlış yerlere kullanıyoruz Ömer abi senle kısa bir film çekelim mi? Şöyle olsun abi Sen benim oğlum olur Ömer abi Hakkını helal et büyümsün Ben sana bitiriyorum para veriyorum Ömer abi Diyorum ki Ömer evladım git yarın bununla iş kur diyorum sana Sen de tamam babacığım ne demek zaten dedim girişimci babam var girişcem <gülüyor> falan Gidiyon abi, ertesi gün geliyor Ömer abi. Diyorsun Ömer abi ne yaptın falan, şey Ömer'im evladım ne yaptın, kurdun mu işi? Şey. kurdun babacığım diyorsun. Ömer ne kurdun diyorum, seyyar çiğ köfteci açtın babacığım diyorsun. Bitiriyor mu diyorum, bitiriyor ona diyorsun. Abi seni ne yaparım ben? Ölünü dilin her gün birin değil mi abi? Yani bir trilyonla, bir trilyonla seyyar çiğ köfteci kurulur mu? Kurulmaz. Peki sonsuz sevme kabiliyetiyle araba çantı sevinir mi? O da olmadı. Anladın mı nerede problem yaşayıp nerede sapıttığımızı? Sonsuz bir sevme kabiliyeti var ve çocuk bunu üniversitede kullanacak bir saha arıyor. Ve birden kendisini tatmin edecek bir kız görüyor. Ardından o kızla el ele tutuşuyor sarılıyor. Ve o çocuk yakınlaşmak için elini tutuyor. Ama Rabbinden uzaklaşıyor farkında değil. O çocuğun o haram ellerden hicret etmesi lazım. O çocuğun o haram sevdalardan hicret etmesi lazım peki bizdeki bu sevme kabiliyeti Miraç abi bize neden sınırsız olarak verilmiş sınırsız bir zatı severim diye ama sen sınırsız bir kuvveti az önceki bir trilyonla seyyar çık köfteci örneği gibi abi sınırsız bir kuvveti sürekli sınırlı mahbublara kullanıyorsun ve senin içinde hala tatmin olman gereken çok arzu var sen huzur istersin kalbinle sevmeyi istersin sana uygun kişilerin seni sevilmesini istersin bunun gibi sonsuz bende daha çok istek var ben uçmak istiyorum ben denize gidip ıslanmamak istiyorum ben çilek yiyip içinden armut çıksın istiyorum ben istiyorum yani Allah'tan istiyorum abi ama bu sonsuz isteme kabiliyetimi bir tane kıza yönelttiğim anda kızlarım karşılayabiliyor mu? karşılayamıyor karşılayamadıktan sonra abi ben sonsuz bir sevme verdiğimden dolayı karşımdakini adeta ben yaratmışım ve bütün isteklerimi yapmak zorunda gibi atlediyorum abi nereyi unutuyorum? Şurayı unutuyorum onları ve kalbimin alakadar olduğu her şeyi Sabri abi gelirken ben getirmediğim giderken de gitmelerine mani olamadığım için onlara benim diyemem benim diyemediğim bir şeyden hak talep edemem hak talep edemediğim bir şeyden şikayet de edemem ama sonsuz sevmeyi verince ve ona mukabil karşılığını alamayınca bu sefer ne yapıyoruz? şikayetler başlıyor yani bizde Mevla'yı sevmek için verilmiş kabiliyeti Miraç abi Leyla'ya sevk edince burda Leyla'yı anlıyorsunuz değil mi abi? kalbinizi ters çevirdiğinde içinden bir araba jantı da çıkabilir çelik ters çevirdiğinde yeni gireceğiniz yeni almanız gereken bir daire, bir iş yeri, büyütmeniz gereken, atanmanız gereken KPSS'seniz, üniversite sınavınız, bunların hepsi olabilir. Yani Cenab-ı Allah'tan gayrı olarak, masiva olarak neye gönül bağladıysanız ben onu bahsediyorum. Ama bizde bunların farkındalığı çok az. Bak abi ben çok acı bir durum yaşıyorum, mahsum. Ne yaşıyorum biliyor musun kardeşim? Şimdi eskiden tanıdığım arkadaşlar, abiler var Miraç abi. Burada beraber secde etmişiz, namaz kılmışız. Beraber kitap okumuşuz, Kur'an okumuşuz, Risale'den ders yapmışız. Genç kardeşlere ulaşmışız, almışız onları yemeklere götürmüşüz. Neden? Çünkü o dönemlerde işleri iyi gitmiyordu. Daha sonra Allah çevirdi ve işleri iyi gitmeye başladı. Şimdi 2-3 ayda bir yüzünü göremiyorum. Namazlarını kendisi bahsetti, hiç iyi gitmiyor. Diğer olaylar da iyi gitmiyor. Yani Allah namına uzaklaşma mevcut ve oturduğumda şu cümleleri duydum biriyle konuşuyor ya işte kardeşim işi büyütmüşsün elhamdülillah Allah verdi diyor arabayı büyütmüşsün elhamdülillah Allah verdi işte yeni ev almışsın elhamdülillah Allah... ya şimdi bak usta burada bir problem var şimdi elhamdülillah diye abi Mehmet abi nimete denir değil mi seni Allah'a münime yaklaştırdığı için doğru mu şimdi senin o elhamdülillah dediklerin seni Allah'a yaklaştırması gerekirken aksine Allah'tan uzaklaştırmışsa kardeşim onlar nimet değil Allah'ın belası birer nikmet. Ama biz Paradigmamızı değiştirmemiz lazım. Yani bakış açısı olarak Allah bir şey vermiş elhamdülillah diyoruz. İyi de 3 yıl önce 3 yıl sonra bakar mısın? Seni Rabbinden uzaklaştırmışsa Filabuna verilenlerden verilmemiş mi acaba sana da? Çok acı durumlar. Bugünkü dersi Bütün bunlardan Hicret etmek için okuyacağım. Bugün gönlümüze hicret edeceğiz abi. Neyden? Cenabı Allah hariç günlümüze neyi yer edinmişsek bütün bunları hicret edeceğiz. Vakaat-ı katiyedendir ki mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit. Kimden bahsediyor abi? Resulullah Aleyhisselam ve Ebubekir Sıddık hicretlerinden bahsediyor. Kureş reisleri mühim bir mal mukabilinde Sülaka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler kime gönderiyorlar abi? Peygamber aleyhisselamla Ebu Bekir net arkasından gönderiyorlar Kırtış neden? ta ki takip edip onları öldürmeye çalışsın bak şimdi abi Resulullah aleyhisselam zamanında tabi müşrikler sürekli uğraşıyor uğraşıyor uğraşıyor Şurayı özet geçeyim işte en son toplanıyorlar diyorlar bizi onu öldürmemiz lazım nasıl öldürelim diyorlar Her kabileden birisi bıçaklasın kan davasına dönüşmesin diyorlar Bu fikri Ebu Cehil veriyor Ebu Cehil'e de bir şeytan dürtü olarak gönderiyor ve fikri Ebu Cehil sunuyor Cisimleşmiş cinsi bir şeytan geliyor o esnada. anlatabiliyor muyum O fikri veriyor ardından Resulullah aleyhisselamın evinin önünde bekliyorlar Ne için? Öldürmek için. Resulullah aleyhisselam gece kimle beraber yola çıkacak abi? Ebu Rekir Peki yatağına kimi bırakıyor? Hazreti Ali yatağına bırakıyor. Yasin suresinden ayetler okuyarak elinde ne var Sinan? Bir avuç toprak var. Toprağı atıyor hatta ayette ne diyor? Atarken de sana atmadım biz attık diyor. Ya bu ayeti var ya bardak kaldırırken söyle kendine ego diye bir şey kalmaz. Kaldırırken de ben kaldırmadım Rabbim kaldırdı yani. Anlatabiliyor muyum ne kadar inanılmaz bir şey. Daha sonra oradakiler hem gözü görmüyor hem uykuya dalıyorlar. Resulullah Aleyhisselam Ebu Bekir Sıddık'la beraber nereye gidiyor abi? Sevr'a doğru gidiyor. Doğru mu? Yani Medine'ye gidiyor. Yolda Sevr'da. Sebeplere riayet edebilmek için arkasında birçok kişi onu öldürmeye durduğundan dolayı abi Sevr'da Ebu Bekir Sıddık'la beraber oraya sığınıyorlar. Ardından bir örümcek ağı ve bir güvercin yuvasıyla Bak abi çok ilginç. Çapı 0,03 mikron olan bir örümcek ağı. Bu da iplerin birleşmesinin ölçüsü. Ya şu basit şeye bakar mısın? Allah resmen düşmanlarla dalga geçmiş aşağıya. 0,03 mikron çapında bir örümceğin ağıyla. Midesinde sıvı halde havayla etkileşim olduğu anda ağ oluyor. Düşünebiliyor musun abi? Ve bir iki tane güvercinle Cenab-ı Allah düşmanları salıyor. Allah'ı bulduktan sonra anlarsın ki bir iki güvercin ve bir örümcek ağıyla başına gelen musibetleri def edebilecek yalnız Allah'tır. Ebu Bekir Sıddık mağarada biraz telaşlanıyor. Belki hafif içini bir korku biliyor. Ve Resulullah Aleyhisselam başından tutuyor. Ya Eyvabekir. La tahsen. Allaha meana. Üzülme. Endişelenme. Allah bizimledir. Verdiği tesellinin güzelliğini bakar mısın? Ve bunu söyleyen kainatın sultanı Resulullah Aleyhisselam. La tahsen. İnna Allaha me'a. Resul-ü Ekrem aleyhselatu vesselam. Ebu Bekir Sıddık ile beraber gardan çıkıp girerken gördüler ki sürü geliyor. Ebu Bekir Sıddık telaş etti. Resul-ü Ekrem aleyhselatu vesselam mağarada dediği gibi La tahsen. İnna Allaha Sülaka'ya bir baktı. Sülaka'nın atının ayakları yere saplandı kaldı. Tekrar kurtuldu. Yine takip etti. Tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordu. O vakit anladı ki ne onun elinden ve ne de kimsenin elinden gelmez ki. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Aleyhisselam. <Gülüyor> El Aman dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam aban verdi. Fakat dedi, git öyle yap ki başkası peşimizden gelmesin. Şu hadise münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki sahih bir surette haber veriyorlar. Bir çoban onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Gidip ismi yollayacak abi. Diyecek ki bakın buraya gidiyorlar. Haydi gidin öldürün diyecek Hz. Muhammed aleyhisselam için. Mekke'ye dahil olduğu vakit, girdiği anda, ne için geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmış ise, hatırına gelmemiş. Son cümleye dikkat. Mecbur olmuş, geri dönmüş. Sonra anlamış ki, ona unutturulmuş. La tahsen deyince, benim aklıma bir hicretin öyküsü geliyor. Bizlerin de yapması gereken bir hicret. La tahsen. Üzülme. Nefsine verdiğin sevgiden Rabbine vereceğin sevgiye hicret et. Hanımını çocuğunu bile severken de ki. Ya Rab bunlar benim dünyada gözümün nuru. Can lazımsa can veririm. Lakin senin hatırın yoksa hanımın çocuğun bile çekilecek çile değil. Demen lazım. La tahsen. Çek borçlarından hicret et. Çünkü Rabbine çok kulluk borcun var. Hicret ederken üzülme. Allah onun için hicret edenlerin her zaman yanındadır. Bazen bir örümcek ağında, bazen bir kuşun kanadında. La tahzin. Üzülme. Eğer üzülebiliyorsan üzülme. Çünkü seni üzerek, her daim kendisini sana hatırlatmak isteyen bir zat var çünkü düşmeni istiyor ki yalnız onun noktayı istinat yapıp ayağa kalkabilesin ve unutma düşmek hiç ayıp değil kalkmasını bil ve acele et önce şu gözyaşını la tahsen üzülme dostum durgun bir deniz asla iyi bir gemici yetiştiremez başına böyle musibetler geliyorsa Demek, Allah seni çok iyi bir gemici olmaya, çok iyi bir mümin olmaya hazırlıyor demektir. La tahsen, üzülme dostum, her şey zıttıyla bilinir. Madem şimdi bir parça üzülüyorsun, bu ileride bütün bütün sevineceğine en büyük delildir. La tahsen, üzülme dostum, dostlarından yediğin bıçak darbelerini hatırla. Sırtını kaç kere döndüğünde kanattılar Kimin yüzünü görsen Bir köşede gülüşü vardı Sırtında Kanlı bıçağın Etrafının Yakının Dostlarının Sana bıraktığı Bıçak darbelerine üzülme Çünkü Hazreti Yusuf Kardeşleri eliyle atıldığı kuyudan sonra Ancak Mısır'a sultan olmuştur La tahsen Üzülme çünkü Allah kuyunun dibindekilerle beraberdir. La tahsen. Bazen çok yorulursun. Hayatta bütün yük üzerinde gibi hissedersin. Ellerini kaldıracak mecalin kalmaz. Bazen ellerin kalmaz. Ama üzülme. Allah ellerini aldıysa sana kanat takacak demektir. Zira rüyada olmayan el, hakikat aleminde varlığını kaybetmez Dünya da rüyadan başka bir şey değildir La <Gülüyor> tahsen innallâhe mânâ Üzülme Çünkü Hüzünlü Nebi bu cümleleri yol arkadaşına söyledi Sende de üzülme ile mi başlamışsa Ümmet ile gönlün acıyorsa Dışarda yanan imanlar için gönlün acıyorsa her gün Rabbinin karşısında nasıl hesap vereceğim diye bir parça daha üzülüyorsan gönlünü ufak ufak Rabbin için kan damlatmaya başladıysa üzülme çünkü Resulullah aleyhisselama yol arkadaşlığın hüzünle başladı demektir değmez mi ona kavuşmak için 3-5 damla gözyaşı dökmeye? değmez mi ahirette bütün imtihan bitince kucağın açsın, siz mi geldiniz komşularım desin. Ve dualarımızdaki gibi Resulullah Aleyhisselam'a komşu olalım. Bir daha imtihan yok artık, bir daha üzülmek yok, Rabbimizin bize bir daha kızması yok. Bütün her şeyin bittiği şey bir la tahsenle başlasa değmez mi? Bu da hijret dersi. Kalbinizde masiba, yani Allahla ilişkisi olmayan hangi sevda varsa onlardan Rabbimize hicret etme dersi. Ama bugünkü dersi bu saate kadar anlattığım şeylerden dolayı yapmadım abi. Nasıl birinci ders lise talebesi kardeşlerden dolayı oldu Sabri abi, bu derste de üniversite talebesi kardeşlerden dolayı oldu. Üniversitede kardeşlerimin haram sevdaya en çok düştüğü iki var var. Birincisi yanlış şekilde uygulanmış imam nikahıyla kendilerini kandırıyorlar. Yaptıkları haramı helal gibi göstermeye çalışıyorlar. İkinciye düştükleri varta ise şudur, buradaki üniversiteli kardeşlerim de bilecek, tam böyle bir hakikat duyar ve kızdan ayrılmaya çalışır ya da kızsa erkekler ayrılmaya çalışır. Ardından şöyle bir soru sorar, der ki hmm. ben bundan ayrıldım, helallik almalı mıyım? Çok duyduğumuz soru Mustafa Hoca ve sürekli açıklarız açıklarız açıklarız ama şeytan bizden daha profesyonel. Ali abi öyle vesveseler veriyor ki çocuğa şeytan. Diyor ki sen bunca delikanlısın bu kadar yol yürüdü. Bu saatten sonra delikanlılık mıdır bırakılır bu kız? Onca haramınız var bu senin namusun oldu bırakılır mı diye. Şeytan sürekli harama devam ettiriyor. Üniversiteli kardeşlerin en büyük düştüğü varsa Kardeşim net söylüyorum. Bir, haram haramla devam etmez. Neticesini düşünmeden anında bırakmak zorundasın. Haram bir ilişki içindeyse. Bana diyorlar ki iyi de abi helali nasıl olacak ben kendimce şöyle öneriyorum 6-8 ay içinde evlenmeye uygunsa karar aldın dedin ki ben 6-8 ay içinde evlenebileceğim. Bak etrafına eşin vardır dostun vardır bir şey vardır birileriyle denk getirirler. Ardından da gönlünün ısınmasını da bekle onda gönül ısınmaz başkasıyla ısınır ama ben çevremde tanıdığım genç kardeşlerim belki biraz nefislerini bildiğimden dolayı diyorum ki Sabri abi 6-8 ay içinde evlenmeyecekseniz asla zihninize bunları getirmeyin çünkü bir erkeğin birkaç yıl boyunca biriyle ilişkide devam edip elini bile tutmama ihtimali yoktur bence ki elini dahi tutsa haramdır bir sen imanını kuvvetli bulduğun anda haramı terk edeceksin neticeye Düşünmeyeceksin. İki, eğer helallik alma ihtimali varsa yani sen de aklı senimsin o da aklı senim. De arkadaş hakkını helal et ama haramla bu iş yürümez. Ama sen helallik almaya gittiğinde biliyorsunuz artık dizi gibi olur bu işler. Yani o kadar entrika var ki üniversiteli kardeşlerin içinde. Böyle kız başka şeyler oyunlar yapar, erkek başka oyunlar yapar iş daha da kötüye gider. Eğer Duru böyle A gibi karışacaksa Sabri abi o arkadaşa gıyabında dua edin bu olacağım anlatabiliyorum ne demek istediğimi nasıl oluyor biliyor musun isim neydi kardeşim Sami. Sami bak şimdi ben senin dostun olduğumu ve seni çok kırdığımı düşün kalbini kırmışım aradan bir yıl geçmiş Sami bir yıl boyunca beni görmemişsin ve sinirlenmişsin biraz ya bu Mehmet abi de yamuk yaptı bize falan diye he aynen vefasız adam bir yıl sonra seninle karşı karşıya geliyoruz Sami tam bana sektirecen sana bir tane anahtar uzatıyorum ya Sami seni bir yıldır göremedim ama şu Lamborghini'yi de sana hediye almıştım diye ne, ne neden ben öpmeye başlarsın? <gülüyor> Yanarım abi ne öpeceğim ne Sami. <gülüyor> Şimdi peki ben sana hakkım yetse ve sana sürekli dualarla bir birikim yapsam. Ahirette de kul hakkı noktasında denk gelsek ve desem ki ya Sami hakkımız var ama bak ben sana bu kadar dua ettim ve hediye verdim. Ne olur affet desem affetme ihtimali yüksektir. Bu yüzden işler Dallas dizisine dönecekse gıyabında dua edilmesi lazım. Son meseleyle konuyu bitireceğim Sabri abi. Zihinler burada mı? Çok önemli mesele. Çok önemli. Bende misin Süleyman? Bak şimdi dikkat edin Şimdi bak abi, kainatta gördüğünüz her şey Allah'ın esmasının bir cilvesi, yansıması. Yani nasıl bir ressam boyasıyla tuval boyar, Cenab-ı Allah da isim ve esmasıyla kainatı boyar. Var mı problem? O zaman sen Allah'ın esması mısın Yavuz? Evet. Sen Yusuf, sen de Allah'ın Faklı tecelli etmiş esmasın ya, biraz sen de garip tecelledin. Demek kainatta her şey Allah'ın esması değil mi? Kire bir tane çocuğu doğru mu? He bende kal. Bak şimdi. Madem durum böyledir, o zaman ben bir gün pikniğe gidip güzel bir çiçek görsem, bu çiçek güzel demem. Derim ki, nasıl ışığı havada göremezsin, bir yere vurunca yansıdığını ve ışığın varlığını anlarsın, Cenab-ı Allah'ın esmasını da havada göremezsin, bir şeye tecelli edince görürsün. Derim ki ya bu çiçek, aslında Allah'ın Esmasının bir tecellisi o zaman güzelin kaynağı Rabbim'dir der. Var mı problem Şimdi haram olarak bir kadını sevsen güzellik ondaysa eğer elinde tutabilmesi lazım Tutamıyor mu elinde? Tutamıyor Taş gibi kadınların toprak olduğu gün anlayacaksınız tutamadıklarını Tutamıyorlar ve tutamadıklarından dolayı anlıyorsun ki esas merci kaynak orası değil O zaman sizin o sevdiğiniz şeyler var ya Mustafa Hoca O sevdiğiniz şeylerin kaynağı kendi değil güzellikte de kendi değil Benim Rabbimin tecellisi Doğru elma sevsen, araba sevsen, ne seversen sev bak her şeyi ne diyorum Allah'ın esma boyası var mı vatan abi? O zaman onların kendi güzelliği Rabbimin esmasının yansıması güzel Şimdi akıllı bir adam der ki ya bunların hepsi Rabbimin kaynağındaysa Ben bu işin kaynağını severim arkadaşlar Doğru mu? Ama biz şunu yapıyoruz bak abi iyi dinle Şimdi ben birinci görüntüyüm doğru mu? Asıl bir Mehmet Şu makineye girdikten sonra Şu makine beni çekiyor abi abi? Çekiyor sizden aldık siz çekiyoruz inşallah Şu makine abi benim gerçeğimin gölgesini aldı. Kabloyla gerçeğimin gölgesinin gölgesi bilgisayara gitti. Doğru mu? Bilgisayara vardığında gerçeğimin gölgesinin gölgesinin gölgesi oldu ve şu an televizyona yansıyor. dördüncü gölgeyi izliyorsunuz. Sizin kainatta sevdiğiniz ne varsa, Allah'ın esmasının gölgesinin gölgesinin gölgesinin gölgesi. Ama biz onları Allah'la alaka kurmadan sevdiğimiz için şu olay gibi Mehmet'in gölgesinin, gölgesinin, gölgesinin, gölgesini seviyorsun ve bir gün bir filmde görüyorsun. Hislerin doğruluyor, gözünden yaşlar geliyor, kahkahalar oluyor ve birden elektrik gider gitmez senin muhabbetin sönüyor. Çünkü sen farkında olmadan fani, geçici bir şeye sonsuz sevme kabiliyetini veriyorsun. Gel seninle bu dersten sonra hicret edelim. Güneş'e yolculuk var. Hicret edelim. Zira güneş çıktıktan sonra yıldızla yol bulunmaz. Güneş tezahür ettikten sonra o geçici kaynağını ve ışığını güneşten alan yıldızlar sevilmez dostum. Allah rızası için El Fatiha. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın sebep olan yapan gibidir.